daha kolay oluyor. Şimdi e, derneğimizde bu kadar tanınıp bilindikçe hayatımızın çok daha kolaylaşacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir referans olacak bizim için. Bir Teknik altyapı bir e, sorun. Çünkü her zaman teknik ekipmanı bize sağlamıyorlar. ISO standartlarını oturttuk biz ve bunu Türk Standartları Enstitüsü tarafından da onaylattık. Türk Standartları da artık bu şekilde kabul edildi ve bu da bizim için çok önemli bir referans. Ama pek çok e, zayıf yönümüz de var. Eğitim sistemi bir sıkıntı yaratıyor. 53 bölüm var bildiğiniz gibi. E, her biri 30 öğrenci alıyor yılda. Bu bölümler mütercim tercümanlık bölümü olarak adlandırılıyorlar. Bunlar teoride gerçek hayatta böyle olmuyor ama yılda 1500 mütercüm, tercüman mezun oluyor. Bu öğrencilerin bazıları bizleri arıyorlar. Onların pek konuşuyoruz. Bizim yardımımıza ihtiyacı var çünkü. Nasıl e, tercüman, çevirmen olacaklarını öğrenmek istiyorlar. Her zaman kolay olmuyor onlara yardım etmemiz. Çünkü durum şu. Aldıkları diplomanın ayrıştırıcı bir özelliği yok. Sözlü çevirmen kim, yazılı çevirmen kim bunu ayırt edemiyoruz. Çünkü genellikle hepsinin aynı eğitimi var. Sözlü çeviri eğitimi almamış olmalar çoğunlukla. Bu sebeple kendilerini Etmek istiyorlar sözlü çeviri konusunda. Bütün bu detayları bizim mesleğimizle ilgili detayları bilmeyen bir insan, ne anlatmak gerekiyor bizim mesleğimizin ne olduğunu. Müteahhidim tercümanlıktan mezun olan insanlar sözlü çeviri yapamazlar. Bizim elimizdeki eğitmenler 53 bölüme girip de bunu anlatamazlar. Dünyada 30 bin, 3 bin kişi çevirmen var. hepsini topladığınız zaman bile 6000 ediyor. Bizim bu bu mesajı iletmemiz zor oluyor. Bu sebeple de çok çalışmamız gerekiyor mesajımızı iletmek için. Avrupa Birliği dili olmayan diller konusunda zayıfız. Bir diğeri ise teknik e ekipman sağlayan şirketlerden 50 tane var. Bunlar şöyle, eskiden beraber çalışıp sonra ayrılmış olan, hepsi birbiriyle ilişkide olan şirketler. Hepsinde benzer ekipmanlar var ve bu pazar normlarını belirliyor. Sahip oldukları tek ekipman da bu ve bu da bizim için çok bir problem oluşturuyor. Diğer sorun ise pazar bilgisine sahip olmamamız. Bu konuda yapılmış bir araştırma yok. Yakında yapılacağını umuyoruz. Peki fırsatlar neler? communication yanlış yazmışım. Şu anda fark ediyorum. Avrupa Birliği kurumlarıyla çok iyi bir iletişime sahibiz. Ve yani şu to toplantı bile bunun bir örneği bu bizim için çok büyük bir fırsat. Bunun üzerine inşa ediyoruz ve daha da etmeliyiz. Eğer Kıbrıs sorunu çözülecek olur ve Türkiye'de Avrupa Birliği üyesi olursa, Türkçe, çok önemli bir dil haline gelecek Avrupa Birliği için. Kıbrıs sorunu çözüldüğünde Türkiye aday olmasa bile Türkçe çok önemli bir dil haline gelecek. Ve böylece Avrupa Birliği pazarında Türk çevirmenler için de çok büyük iş imkanları olacak. Ama bunun için daha zaman var diye düşünüyoruz. Hemen olacak bir şeymiş gibi görünmüyor bu. Ama göreceğiz. Türkiye ve İstanbul çok e, popüler mekanlar, toplantılar için. Türk ekonomisi de iyi gidiyor. Zaten Yiğit size bilgiler verdi bununla ilgili. Çok fazla fırsat var farklı alanlara gitmek için. Sadece Avrupa değil. Peki, tehditler neler? Yani en büyük tehditlerden biri Türkçenin asla bir Avrupa Birliği dili olmaması. Resmi bir dil haline gelmemesi için. Hedeflerden birinin Yok olacağı anlamına geliyor bu. Bu bence çok büyük bir tehdit. Dilerim ki gerçekleşmez. Ama bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani bu hayatın bir gerçeği. Ne olacağını bilemeyiz. Sanıyorum hiç kimse bilmiyor zaten. Göreceğiz. Bir diğer tehditse ilkine biraz bağlı bir şey gereğinden fazla Çevirmenin sahip olmak e, dil kombinasyonları sebebiyle bazı dillerde hiç bazı kombinasyonları sahip olan hiç yokken bazı dillerde çok fazlası.